Kulles Kilisesi'nin şöhreti Araplar arasına yayılınca Kinane oğullarından Nevfel adında bir genç Yemen'e gizlice gidip o mabedi pisledi. Hatta dışını bile berbat etti. Sonra kaçıp Mekke'ye döndüğünde bu olayı her tarafta anlattı. Ebrehe bu olayı duyduğu zaman Araplar Kabe'nin şöhretini engellediğim için böyle yaptılar diyerek Mekke'de taş taş üstünde bırakmamaya, onu yakıp yıkmaya yemin etti. Kulleis Kilisesini yaparken Bizans imparatorundan destek alan Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için de başka kraldan Habeş Melikinden yardım istedi. Bu sefer para değil, kralın dillere destan olan filini istiyordu. Mahmud adıyla tanınan bu dev fil, Ebrehe'nin ordusunun başında yer alacak, önüne gelen her şeyi ezecek, tabii ki Kabe'yi de yerle bir edecekti. Ebrehe'nin arzusu Habeş iki tarafından uygun görüldü. Ve dünyada bir eşi daha olmadığı söylenen bu fil süslenip püslenerek Yemen'e gönderildi.